84.9 Açık Radyo'da bir sinifil programında daha birlikteyiz. Ben Yeşim Burul, ben Melis Beklin. Programımıza haftanın yeni filmlerinden Danimarkalı Kız'da Deniz Görün müzikleriyle başladık. Roses of Picarli'yi dinlediğimiz parça. Haftanın yeni filmlerini ve sinema dünyasından haberleri sizlere aktaracağız. Her zaman olduğu gibi canlı yayındayız. Ancak öncelikle sizlere iletişim bilgilerimizi vermek istiyoruz. Açık Radyo'nun telefon numarası 210 12 alan kodu 343 4040. 40. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Barçın İnanç'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet e, öncelikle bu haftanın iki tane e, dikkat çeken filmi var onlarla başlayalım bir tanesi Oscar'larda e, adaylıklarıyla da ön plana çıkıyor ayrıca e, özellikle hani oyuncuların adaylıkları var onun yanı sıra kostümleri dönem filmi olması itibariyle gerçek bir hikaye ele aldığı için de dikkat çekiyor diğeri de zaten açılışını Kanda yapmıştım Danimarkalı Kız'la başlayalım o zaman Evet, Danimarkalı kız zaten çıkmadan önce konuşulmaya başlandı. E, Venedik'te premierini yaptı ama zaten duyurulduktan sonra daha doğrusu resimler çıkmaya başladığında... ...Eddie Redmayne'in başrolde e, ve filme adını veren karakterin canlandırırkenki resimlere çıkmaya başlayınca zaten... Oscar'larda En iyi Erkek Oyuncu adaylarından birinin belli olduğu o günden biliniyordu. Öyle de oldu hakikaten. Ve geçen sene zaten Stephen Hawking'i canlandırarak En iyi Erkek Oyuncu ödülünü almamış olsaydı... ...bu seneki en kuvvetli adayımız o olurdu büyük ihtimalle. Evet çok büyük bir ihtimalle. Ee, dünyada ilk e, cinsiyet değiştirme ameliyatını e, gerçekleştiren daha doğrusu... E, bu ameliyat yapılan kişilerden birini canlandırıyor Eddie Redmayne The Danish Girl e, Danimarkalı kız. E, biraz biraz demeyeyim bir hayli değiştirilmiş gerçek hikaye çünkü aslında e, ameliyat sonrası tuttuğu günlükler de var. Oradan yola çıkılarak yazılmış bir roman var. Ki bu roman bir hayli değiştirmiş olayları. Sonra roman da biraz daha değiştirilerek film çıkıyor karşımıza. O yüzden ciddi bir kurmaca e, olduğunu da hatırlamak lazım. Ama ana karakter gerçek bir karakterden ilham alıyor. Einar adlı e, bir Danimarkalı ressam. <gülüyor> Ve onun e, Lili'ye dönüşümünü izliyoruz. Hikayede filmde... E, karısı da e, hayatının büyük aşkı e, büyük bir destek oluyor ona gerçek hayatta o da biraz farklı gelişmiş Gerda, ama ne oluyor burada Gerda'yı canlandıran Elisa Venkender zaten bu sene büyük bir patlama yaptı e, Hollywood'da zaten birkaç senedir Avrupa sinemasında adını duyurmuş bir oyuncuydu ve benim çok çok beğendiğim bir oyuncu yani tam o star pırıltısı dediğimiz ne olduğunu da tam ...tanımlayamadığımız Hı -hı. şey bence var onda... ...ve çok da iyi bir oyuncu... Ee, ...o da enin yardımcı kadın oyuncu olarak aday gösterildi... Ee, ...aslında bu biraz da stratejik bir karar... ...çünkü as yani Eddie Redmayne'den daha fazla dakika rolü var... ...kadın oyuncu olarak gösterilmesi gerekiyordu... ...ama orada filmin baş karakteri olmadığı için... ...daha az şansı olabilir diye... ...hakikaten bir stüdyo manevrasıyla... ...yardımcı kadın oyuncuda aday gösterilmiş... Ee, ve en güçlü adaylardan biri olarak görünüyor. Hakikaten de çok iyi bir performans e, ve çok da uzun süre sahnede görüyoruz. Pek çok farklı duyguyu da yansıtabiliyor. E, o yüzden bu sene ciddi bir şansı var. Film e, görüntü yönetimiyle de dikkat çekiyor. Onu da altını çizelim. Hakikaten çok güzel bir film. E, yani ele aldığı hikaye aslında çok zor bir hikaye. Hem bir kimlik dönüşümü hikayesi hem bir içsel keşif yolculuk hikayesi hem de iki insanın karşılıklı o simbiyotik etkileşimi üzerinden de dönüşümlerinin hikayesi. Filmin adındaki o Danimarkalı Kız burgusu aslında sadece... E, Aynardan Lily'e dönüşen e, ana kahramana bence işaret etmiyor. E, aynı zamanda karısı Gerda ya da. O da yani iki tane Danimarkalı kız var aslında evet. filmde. E, i̇kisinin de hikayesi. Hani gerçeklere çok e, sadık olmasa da e, filmin anlattığı hikaye de e, oldukça güzel bir hikaye, hoş bir hikaye. İşte beni de biraz rahatsız eden o. İkilinin e, ilişkisini biraz romantize, fazla romantize edilmiş evet. geldi bana. Birazcık daha fazla diken bekledim galiba. Daha fazla sürtüşme. Evet. Yani Biraz oluyor tabii ama bu kadar i̇şte büyük bir farklı. değişim yaşanırken ve dünyada ilk defa böyle bir şey yaşanırken... Yani ...neredeyse kardeş yanlar gibi böyle ya işte şimdi de böyle devam ediyoruz. Zavaracak neredeyse bir rahatlıktalar. Sene 1920'ler, 26-27. O yüzden dediğin gibi daha fazla zorluk olmuş olması lazım. Tom Hooper filmin yönetmeni zaten dönem filmleriyle çok iyi tanınan bir isim. Zoraki Kral, The King's Speech, Sefiller uyarlamaları. Zaten kendisine daha önce de pek çok ödül getirmişti. Bu haftanın iddialı filmlerinden Danimarkalı Kız, The Danish Girl... Oscarlardan önce de aday filmler görmek istiyorsanız bu haftanın tercihi olacaktır. Haftanın bir diğer iddialı yapımı da e, Norveç'in genç e, yetenekli yönetmenlerinden birinden geliyor... ...Johaim Trier, e, Louder Than Bombs, sessiz çığlıkla bu sefer... E, e, Hollywood'a doğru uzanıyor ve ilk kez e, oldukça tanınmış oyunculardan e, oluşan iddialı bir kadro ile karşımıza çıkıyor. İngilizce çekilmiş bir film zaten. Bu arada önceki Norveç filmi... Fransa Danimarka ortak yapımı yani oyuncular tanındık, suratlar İngilizce ama tam Hollywood'a geçtiğini pek söyleyemeyeseniz ama oraya doğru yavaş yavaş bir... meyil etmiş durumda. <gülüyor> e, Trier'ın daha önceki filmleri e, özellikle festivallerde bizde de çok ilgi gördü. Hakikaten çok yetenekli bir yönetmen. Çok basit hikayeleri son derece vurucu bir şekilde anlatabiliyor. Tekrar ve Oslo 31 Ağustos filmleri bizde de festivallerde gösterilmişti. Evet, burada da bir ailenin öyküsünü anlatıyor. Bir savaş fotoğrafçısı Isabel Reed, Isabel Uper'in canlandırdığı. Ölümünden sonra tabii ki aile kocası ve iki oğlu çok etkilenmişler bundan ve aile bir hayli kopmuş. Büyük oğlan görüşmüyor babasıyla. Ee, ölümünün üçüncü yılında bir sergi düzenlenecek ve bütün aile bir araya geliyor. Ve tabii geriye dönüşler de var. Isabelle Isabel Lopper'in rolü e, var filmde. E, ve e, hem ölümünün etkileri hem ölümünün nasıl gerçekleştiği üzerine film yavaş yavaş... ...bir hikaye kuruyor. E, zaten çok da... E, ...başarılı bir kadro. Isabelle Hüper'e başrollerde... E, ...kocası rolünde... Gabriel Byrne e, ve... ...oğulları olarak Jesse Eisenberg ve Devin Druid... ...eşlik ediyorlar. ki Onlar da çok başarılı oyunculuklar sergiliyorlar. Filmin en kuvvetli tarafı aslında... ...hani böyle çok ciddi bir aile... ...trajedisini ve... Mm, ...bir aile hikayesini... E, ...çok da melodrama kaçmadan... E, ...ve... O aile olma durumunu da böyle aşırı ulvileştirmeden, yine de sorgulayarak masaya yatırabilmesinde yatıyor. Senenin beğenilen filmlerinden biri bu da. Melis'in belirttiği gibi. Evet, senenin e, merakla beklenen bir başka filmi e, de gösterimde bu hafta. Bütün dünyada bu hafta gösterime giriyor. Deadpool. Bu bir çizgi roman uyarlaması. Marvel dünyasının e, daha farklı bir karakteri. Bu e, ...biraz daha büyük bir kitleye yönelik yaşça e, hani böyle bir... Onun altını çizelim yani evet. küçük deneyicilerimize göre bir Marvel filmi değil bu. Evet o, yani hem şiddet yönünden hem e, Argosu küfürü cinselliği yönünden biraz daha e, işte 13'ün üstü zaten Amerika'da re, yani e, yanında büyük olmadan giremiyor 18 yaşından küçükler olarak gösterime giriyor. Tom Tim Miller yönetmiş bu adaptasyonu. Başrollerde Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Screen ve Gina Carano yer alıyorlar. Aslında ön gösterimlerde, basın gösterimlerinde bir hayli iyi eleştiriler alıyor hayranlarından. Biraz da zor bir karakter. Wade Wilson bir kiralık asker diyelim. Bir eski özel kuvvetler üyesi. E, fakat kanser oluyor ve çok ileri seviyede e, yenmek için tek çare de kendisine böyle bir e, özel bir programa yazdırıp e, üzerinde çeşitli deneyler yapılmasına izin verip bir nevi mutant haline gelmek. E, ondan sonra da farklı bir kimlikle Deadpool olarak, süper kahraman olarak ve bütün o süper kahramanlık mitolojisiyle de bir hayli dalga geçerek... ...geri geliyor. Evet, Marvel dünyasının en eğlenceli süper kahramanı olabilir. Yani gerçekten abartmadan söylüyorum bunu da... Ee... Çünkü bir kere hani aslında çizgi romanlara baktığımızda çok daha fazla özelliği var. Sinemaya uyarlarken bazı taraflarını, köşelerini yumuşattıklarını da kabul etmek gerekiyor ama onu da yapmaları gerekiyor belli bir noktaya kadar sonuçta. Bir kere hem kendinden çok emin, hem küstah, hem çok çenebaz durmayan, sürekli espri yapan, aynı anda hem kadınlara hem erkeklere ilgi duyabilen, cinselliği hayatının böyle çok temel merkezine oturtan, Yani bu, bu saydığım şeyler birdenbire gözünüzde bir süper kahraman canlandırmıyor tahmin ediyorum. Yani klasik Süpermen ya da Batman'de gördüğümüz özellikler değil. Hani sürekli konuşan, sürekli e, cinsellikten bahseden ya da başka türlü referanslar veren ve süper kahraman dünyasıyla sürekli dalga geçen, e, diğer süper kahramanlar hakkında yorumlar yapan... Yani şöyle replikler var bildiğim kadarıyla filmde. Yani Robin kesin betmeni seviyor biliyorum falan gibi şeyler de söylüyor. Çizgi romanlardan da bunları biliyoruz. Hatta çizgi romanın bir bölümünde bütün diğer süper kahramanları öldürüyor. Yani evet öyle bir eğlenceli bir bölüm de var. Deadpool hakikaten hani Marvel'ın kendi içerisinden çıkardığı... ...böyle bir metatext, meta metin. hani bütün kendi kendiyle de uğraşıyor... E, laf atmadığı kimse yok hani sordan örümcek adama e, bu şeye kadar e, bütün diğer e, kahramanlara kadar özellikle süper kahraman filmlerini sevenleri tatmin edeceğini düşünüyorum ama çok e, işte hani özellikle işte 13-15 yaş üstü yani ben 15 yaş üstü diyorum e, bizde 13 yaş üstü girse de gösterime benim tavsiyem o yönde. Evet, bu hafta e, yedi yeni film var. Onlara devam etmeden önce bir müzik arası vereceğiz. Evet, e, Deadpool'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Müzikleri de dikkat çekiyor. E, hani böyle 80'ler falan karışık ve e, böyle e, nasıl diyelim, hakikaten filmin mizahını taşıyan türde de bir karışım var, müzik karışımı. Şimdi salt n dinliyoruz, Shoop. Hey yeah, I wanna shoot baby, shoot. Not you, yeah. you, the bow-legged one, <laughs> yeah, what's your name, you. damn thing, that sounds sexy. <laughs> uh, here I go, here I go, here I go again, okay, oh, girls, man. what's my weakness? Man. Okay, they're chillin', chillin', mindin' my business, you saw I looked around and I couldn't believe this, I swear, I stand, my niece my witness, the brother had it going on Bang, what's up with that thing? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you're a sexy mother. Well, uh, I like them real wild. B-boy style by the miles. Smooth black skin with a smile. Straight as the sun, I wanna have some fun. Come and give me some of that yum, yum. Chocolate chip, honey dip. Can I get a scoop? Baby, take a ride in my coupe. You make me wanna... 10. On your mark, get set, go, let me go, let me shoot to the next man in a three-piece suit I spend all my dough, rainy cutie, choo-choo-ba-dooby, like Scooby-Dooby-Doo I love you in your big jeans, you give me nice dreams, you make me wanna scream, Oh, ooh ooh I like what you do, when you do, what you do, you make me wanna shoot hit yeah. skins but never quickly right. i hit the skins for the hell of it just for the yell i get mm -mm -mm -mm for the smell of it you want my ball here's the hot rod hot 12 rod. inches to a yard and Dang. have you sounding like a big one of a six two wanna hit you so what you wanna do what you wanna do mm, I wanna <laughs> Alton Peppa'dan dinledik. Shoop bu haftanın yeni filmlerinden Deadpool'da kullanılan parçalardan biriydi. Evet bu hafta yedi yeni film dedik. Şimdi biraz daha romantik filmlerle devam ediyoruz. Bunlardan ilki The Choice Aşkın Seçimi. Ee, bu popüler e, bir romandan uyarlama Nicholas Sparks romanlarından biri son senelerde galiba yazdığı her şey sırayla filme çekiliyor. Belli bir e, hayran kitlesi de olduğu için de sağlıyorlar. O da pek hızlı yazıyor. <gülüyor> Ross Katz yönetmiş bu sefer. Başrollerde Benjamin Walker, Teresa Palmer... ...Maggie Grace ve Alexandra Daddario... ...yer alıyorlar. Ee, bu böyle bir... ...işte hani... ...hiç olmaması gerekirken... ...birbirine dayanamayan... ...bir kadın ve bir erkeğin hikayesi... ...ki komşu bunlar... ...adam gayet özgürlüğüne düşkün... ...ve hiç niyeti yok öyle bir... ...ciddi ilişkiye, kadın ise... ...ciddi bir ilişkisi var ve hatta... ...evlenecek diye düşünüyor. Evlenmek üzere. Evet, yakın zamanda. Ama... Tanıştıktan sonra birbirlerine karşı koyamayacaklar ve işin içine tabii biraz melodramatik yönler de girecek. Nicholas Sparks'ta genelde olduğu gibi. Böyle bir Nicholas Sparks formülü diye bir şey var ve her sene bir tane film çıkıyor ve hiç de fena iş yapmıyor. O da enteresan. Bana biraz böyle bir hani eski yeşil çam formülünü de hatırlatıyor bu Nicholas Sparks formülü. Yani çok klasik. Çok yakışıklı bir oğlan, işte güzel kız, işte bir şekilde bir takım imkansızlıklara rağmen bir araya gelmeleri... ...ama bir takım talihsizliklerinde başına gelmeleri, bir üzüntü öğesi. Ve de iyi nitelikli emektar oyuncular. Tom ee, Wilkinson var bunda da. Bunda da. Yani her birinde bir tane böyle öyle biri oluyor. Ee, o yüzden e, yani bu da haftanın Nicholas Sparks filmi eminim seyircisine kavuşacaktır. Evet, bu... E... İki tane de yerli aşk filmimiz var. Bunlardan biri Dünyanın En Güzel Kokusu. Uğur Yağcıoğlu yönetmiş. Başrollerde Tuğba Ünsal, Rıza Kocaoğlu, Burak Altay ve Esra Ruşan yer alıyorlar. Yani çok yabancı bir hikaye değil aslında. Türkiye'de daha önce anlatılmamış bir hikaye olsa da bunun başka örneklerini görmüş durumdayız. Bunun çok bir benzeri Friends with Kids diye Jessica Westfeld yazıp yönetmişti kendisi. Ee, evet, 2011 yapımı mükemmel plan olarak bizde de gösterime girdi. Genel ana fikrim, iki yakın arkadaş. E, artık burada daha ziyade hani kadının da yaşı gelmektedir, çocuk da sahibi olmak istemektedir falan gibi bir ortamda. Yani... E, Erkekse gerçek hayatta aşkı bulamayacağını düşünüyordur zaten hani o da böyle e, pek ilişkilerde sürekli bir ilişki şey durumu yoktur bir gün işte şeye karar verirler ya yani kimden başka çocuk yapalım ki hani birbirinden yani çok iyi anlaşıyoruz seviyoruz hani bizim çocuk iyi olur hani biz de böyle çocuk özlemimizi gidermiş oluruz. Senden iyi olur baba olur, senden iyi anne olur ama hani arkadaşımıza da devam edelim. Hani erkeklerin o şey e, ideali kimseye bağlanmadan baba olabilmek. Kadınsa hani hayatımın aşkını bulamadım ama bari çocuğum olsun e, şeyini gidermek için. Bu Türk versiyonunda şimdi Amerikan versiyonunda evlenmiyorlardı. Tabii ki <gülüyor> Türk versiyonunda evleniyorlar çocuk sahibi olabilmek için. Ama arkadaş kalmaya devam etmeye karar veriyorlar. Ya yani evlenelim ama çocuk yapmak için yine de hani ayrı ayrı hayatlarımızı sürdürelim diye. O pek olmaz. Ee... Zaten olsa film olmaz. Hı -hı. Ee, ama işte... Dünyanın en güzel kokusu Tuğba Ünsal ve Rıza Kocaoğlu'nun bu arkadaşlık ve hani aşk üzerinden ilerleyen ilişkisi üzerine bir film. Evet Haftan'ın diğer e, yerli romantik komedisi biraz komedisi daha ağır basıyor romantik tarafından. Hesapta Aşk. Burada da e, yönetmen Gönenç Uyanık e, başrollerde Meriç Aral, Derya Şensoy, Burak Toz Koparan ve Kutay Kalabalık yer alıyorlar. Evet. İnternette tanışan bir çiftin hikayesi daha doğrusu e, Ezgi tanıştığı oğlanla buluşmak için İstanbul'a gitmeye karar veriyor. Ama e, annesinin hiç tabii öyle bir izin vermeye niyeti yok. Bir yandan onu e, bir şekilde ekarte edip İstanbul'a gitmesi lazım ama İstanbul'a gidince de işler o kadar basit değil öyle hemen buluşmak her şeyin e, bir anda e, mutlu mesut bir aşka dönüşmesi şeklinde onların öyküsünü anlatıyor film. Filmin kendini birazcık bu son dönemde yapılan filmlerden ayrıştırma noktası... E, ...bu iki insanın, genç insanın sosyal medya üzerinden tanışıp arkadaş olması... ...ve kızın bu yolculuğa çıkmaya karar vermesinin sebebi de... ...onun işte hayatının aşkı olduğuna karar vermesi. Ama bu tamamen sosyal medyadaki interaksiyonlar üzerine. Hiç görmemiş, konuşmamış aslında fiili bir tanışma yok. Ama sosyal medyadaki paylaşımları üzerinden işte bu. Yani hayatımın erkeği bu diyor ve düşüyor. Bende hani bu tarz bir filmde beni korkutan şöyle şeyler var. Günümüzde özellikle gençlerin hani sosyal medyada böyle bir hayat kurmalarının ötesinde. Hakikaten internetten tanıştıkları insanlarla buluşmak için gidip sonra başlarına çok kötü şeyler gelen insanlar var. Gazetelerde üçüncü sayfa haberlerinde okuyoruz. Yani sonu böyle e, romantik komedi filmleri gibi bitmiyor genelde e, bunların. O yüzden ben... Gençleri yanlış şeylere özendirmesi konusunda birazcık endişe duymadım. Değil, e, sosyal medya hesaplarında aşk aramaktan ziyade... ...belki de etrafımıza bakmak, sokağa çıkmak, insanlarla görüşmek daha mantıklı olabilir. Evet, bir de haftanın yerli korku filmi var. Yine cinler, şeytanlar e, birinin vücuduna giriyorlar falan. Yani e, hakikaten ben e, hayretler içerisinde izliyorum ne kadar çok... E, artık korku filmi üretildiği ve hala da üretilmeye devam ettiği zira yeterince gişede yapabiliyorlar. Bu haftaki filmimiz Melun. Yönetmen Mustafa Kara. Başrollerde Zehra Özarslan Çelen, Ayşen Kurç, Fevzi Altunbulak yer alıyorlar. Küçük bir köy sakin mutlu mutlu yaşarken köydeki bir genç kızın içine şeytani bir ruhun girmesiyle bütün hayatları alt üst oluyor. Exorcist gibi. Ama burada İslami motifler var. Hiç karıştırmayalım. Orada Ray falan şeyden... vardı. Onu da zaten Metin Erksan yaptı şeytan olarak. Ee, neyse, evet bir seyircisi var ki devam ediyor yerli korku filmlerimiz. Hemen bir müzik arası verelim o zaman. Haftanın Nicholas Sparks filminin müziklerinden geliyor. Aşkın Seçimi The Choice'un parçalarından birini dinliyoruz. Gaster seslendiriyor Amsterdam. <gülüyor> Duster'dan dinledik, Amsterdam. Haftanın yeni filmlerinden The Choice, Aşkın Seçimi filminde kullanılan parçalardan biriydi. Evet, bu arada İstanbul'un biletleri satışa çıktı. Geçen haftadan zaten birazcık konuşmaya başlamıştık ama... Bu hafta belki birazcık daha e, hala hani satışlar devam ediyor. Dikkatimizi çeken filmler bunların bir kısmı daha sonra vizyona da girecek zaten hani bekliyoruz. E, ama şimdiden e, size bu sene merakla beklediğimiz bir takım filmleri işaret etmeye çalışacağız biz de. E, mesela galalardan bir tanesi ben özellikle edebiyat severlerim dikkatin çekeceğini düşündüğüm bir filmden bahsetmek istiyorum. The End of the Tour yolun sonu adıyla gösteriliyor. Ünlü Amerikalı yazar David Foster Wallace'in Rolling Stone muhabiri David Lipsky ile beraber yola çıktığı yani kitap tanıtım turuna çıkıyor. Lipsky de kendisine eşlik ediyor. Bu gerçek bir hikaye. Daha sonra Lipsky'nin yazdığı kitaptan uyarlanmış zaten bu filmde. 90'ların sonunda. Gerçekleşen hem bir yol filmi hem de e, Amerikan edebiyatının en ilginç figürlerinden e, birinin iç dünyasına hani enteresan bir bakış açıyor. Bence e, Foster Wallace rolünde çok enteresan bir seçimde bulunmuşlar. Ama ben fragmanı izlediğimde hiç rahatsız olmadım. Jason Segel daha ziyade komedi e, performanslarıyla... E, dikkatimizi çeken bir oyuncu How I Met Mother'la özellikle çok meşhur olmuştu e, Ama Hani David Foster Wallace'ı Sanki böyle bir hissini veriyor Gerçekten e, Rolling Stone muhabiri David Lipsky rolündeyse Jesse Eisenberg'i görüyoruz Son dönemde Hollywood bağımsız sinemasının Amerikan bağımsız sinemasının Diyelim pek çok iddialı yapımında Karşımıza çıktığı gibi 2015'te Sundance'de yapmıştı Zaten e, ilk gösterimini E, bu da bu e, şeyde e, ifte izleme şansına kavuşacağımız filmlerden biri. Sonrasında ben vizyonda girmesini bekliyorum. E, zaten James Ponsault'un yönettiği bu filmi. Evet, e, ilk hafta sonu iyice yaklaştı gelecek hafta. E, ben hala biraz kararsızım bazı filmler konusunda ama e, her sene... Kült film e, iyi bir tercih oluyor. Çünkü sinema tarihinden farklı bir filmi, kolay kolay da karşımıza gelmeyen bir filmi görme imkanı oluyor. E, haftaya Cuma o yüzden ben e, Extreme Private Errors, Love Song'u görmeyi düşünüyorum. Bu aslında e, bir hayli de zor bir film. Belgesel bir yanında olan, daha doğrusu belgesel niteliği olan bir film. Bu e, Ve işte bir çocuk doğumu da içeriyor o açıdan. Herkese de çok da tavsiye edebileceğimiz bir film de değil. Ama 1970'lerin en ayrıksı filmlerinden biri Japonya'dan. Dediğim gibi Cuma günü gösteriliyor. Onun ardından da Anomalisa'ya gidip girip biraz hani daha dengelemeyi düşünüyorum. <gülüyor> Anomalisa'da Charlie Kaufman'ın son filmi. Ve üstelik canlandırma bir film olması itibariyle dikkat çekiyor ama bu hemen altın çizelim yetişkinlere yönelik bir canlandırma film. Çocuk filmi değil kesinlikle. Ee, ama izlediğim kadarıyla fragmanın bende yarattığı his gerçekten... E, ...Eternal Sunshine of the Spotless Mind'ın sanki hissini taşıyan bir şey. Çünkü modern dünyada insanların yalnızlığı üzerine... E, ...etraflarındaki başka insanlarla iletişim kurma çabaları, aşkı bulma, aşkı arama, o sevgiyi ve... Bağlantıyı e, bulma çabası üzerine çok dokunaklı bir film. E, çok e, hoş bir iş yapmışlar yine. E, ben de merakla bekliyorum Ana Marisa'yı bu sene. Evet daha önce de sanırım kısaca bahsetmiştik. Benim çok merak ettiğim belgesellerden biri. Yani çok da iyi belgeseller var bu arada. E, The Wolfpack. Hı. Bu zaten bol da ödüllü filmlerden. E, New York'ta evden çıkmadan büyüyen. Beş Kardeşin Öyküsü'nü anlatıyor ve e, hep filmler seyrederek büyümüşler. Yani böyle bir ailenin içine bir sinemacıyı bırakmış olmaları bile kendi başına zaten inanılmaz bir durum. E, ve bundan çıkan filmin de gayet başarılı olduğu e, pek çok ödülle de tescillendi. E, ödüllerden bağımsız olarak zaten çok ilginç bir hikaye. E, o da benim en merakla beklediğim filmlerden biri. Bu arada ben hani özellikle e, belki daha genç yaştaki dinleyicilerimiz için söyleyeceğim ama bazı klasikleri de büyük ekranda izlemek, Beyaz Perde'de izlemenin de ayrı bir keyfi var. O açıdan ben David Bowie ayrılmış özel bölümde gösterilen Tony Scott'un The Hunger açlık filmini de bir işaret etmek istiyorum. E, Hunger'ı da Beyaz Perde'de izlemek, hatta Nicholas Rogan, e, The Man Who Fell to Earth, dünyaya düşen adam adlı son derece sıra dışı yapımı da hani iki Bowie üst üste bence çok da güzel gider bu festivalde diyorum David Bowie'yi sadece müzisyen olarak tanıyanlar için oyunculuk tarafını keşfetmek için de çok iyi bir fırsat evet bu arada etkinlikleri de tabi göz ardı etmemek lazım hani partileri zaten meşhurdur ifin ama söyleşiler de çok iyi geçebiliyor ee, ve e, yayınlanan programa ilave söyleşiler eklendi onu da e, belirtelim Sonradan kesinleşenler oldu özellikle yapımcılık üzerine, e, fonlama üzerine e, 23-24 e, Şubat, Salı ve Çarşamba gerçekleşecek. Onlar da e, web sitesinden takip edilebilir. Bir de e, paralel sergi olacak depoda Sanat Hayat İçindir e, onay bir sanal gerçeklik projesi e, adında. E, yönetmen Oscar Ruby, küratörse Deniz Tortum. Deniz Thornton bu şeyleri, sanal gerçeklik meselelerini çok yakından takip ediyor şu anda. MIT'de master yapıyor. Tam da bu belgesel grubu içerisinde. Sanal gerçekliğin belgesel içinde kullanılması, işte geçen seneki Sundance'te sunulan projeler vesaire üzerine. O yüzden bunun da ilginç bir proje olacağını özellikle de... Sanal gerçekliğin nereye gidiyor olduğu konusunda çünkü böyle bir 10-15 sene önce filmlerde gördük sanal gerçeklikten de sonra sanki yok olmuş gibiyken son 1-2 senede böyle bir geri dönüş yaptı ve sinemayı transforma edecek bir şey olarak görülüyor şu anda çünkü e, çok ucuz ve erişilebilir e, bir şey haline geldi yani kartondan Gözlük içine cep telefonu koyup bir tane aplik aplikasyon indirip e, kendi sanal gerçeklik e, maskenizi yaratabiliyorsunuz. E, Bende var bir tane karton hakikaten. E, o yüzden de çok daha fazla bir şeyler üretilebilecek İşte zaten sinemanın da... İyice dijitale dönüp evlerdeki e, şeylerin büyümesiyle işte ev, e, salon, e, ev ekranlarının vesaire sinemanın her zaman bu dönemlerde yaptığı şey yeni bir şey çıkarmak. işte evde ulaşamayacağınız bir şey çıkarmak e, ya da evde ulaşırsanız bile yeni cihaz alıp onlara para kazandıracak bir şey çıkarmak vesaire. E, o yüzden bu da ilgi çekici olacak. Festival boyunca depoda saat on buçuk, altı buçuk arasında görülebilecek. O sene festivalin konuklarından birinden daha bahsetmek istiyorum ben. Aynı zamanda e, festival yarışmalarından birinde de jüri olarak yer alıyor. O da İngiliz belgeselci Adam Curtis. Adam Curtis e, anladığım kadarıyla herkesin çok iyi bildiği bir isim değil. Ama yaptığı işlerle hakikaten son dönemde bence... E, e, Genel ...hem belgesel ortamına çok büyük katkıda bulunmuş biri... ...hem de çok enteresan konuları... ...herkesin anlayabileceği bir biçimde ele alma konusunda... E, ...çok yetkin birim. E, ve özellikle farklı yerlerde çekilmiş... ...farklı dönemlerden gelen... E, ...futucuları, görüntüleri kullanarak... E, ...çok güzel bir üst anlatı içerisinde... E, ...dizi halinde e, belgeseller üretti BBC için de... Bunlardan biri The Century of the Self, benliğin yüzyılın. Özellikle Freud'dan yola çıkarak benlik kavramının nasıl 20. yüzyılı dönüştüren bir fikir olduğunu ve oradan da hani psikolojinizin aslında nasıl dönüştüren bir düşünce yapısı olduğunu da ele alıyor. Çok kapsamlı bir biçimde. The Century of the Self'in bölümleri internette de bulunabiliyor bildiğim kadarıyla. Ne kadar e, yasal bir biçimde yüklenmiş ondan emin değilim ama e, hani öncesinde hani körtesi dinlemeye gitmeden önce onu izleyebilirsiniz. Onun dışında bir diğer e, e, iddialı yapımı ise The Power of Nightmares, Kabusların Gücü, e, Korku Siyasetinin Yükselişi bence bu son dönemde hem dünyadaki siyasetin biçimlenme şeklini aynı zamanda Türkiye için de bence bu geçerli anlamak açısından çok faydalı bir e, belgesel 20. yüzyılın tarihine bambaşka bir bakış getiriyor Hani ona bakarak e, onu da e, 24 Şubat günündeki kendisiyle olacak sohbetten hemen önce gösterilecekler yine e, depoda Ee, önce film gösterilecek 15-18-30 arasında çünkü uzun bir belgesel e, seri haline yapıldığı için Daha sonra da 19-20 arasında bir sohbet gerçekleşecek Yönetmenin kendisiyle zamanımızın tuhaf halleri başlığında Adam Curtis ile tanışmayı da e, tavsiye ediyorum ben dinleyicilerimize Evet haftaya e, ifzaten zaten. Başlamış olacak bizim programımız esnasında ee, tekrar konuşacağız ee, olan bitenleri, yine yaklaşan e, etkinlikleri, gördüğümüz filmleri haftaya devam edeceğiz. Şimdi e, gösterilecek filmlerden birine referansla Janice Little Girl Blue, Janice Hüzünlü Küçük Kız belgeseline referansla bir Janice Joplin parçası çalacağız. En tanınmış şarkılarından biri Mercedes Benz. I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me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 I'm counting on you Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?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 ...Denis Joplin'den dinledik... ...Mercedes Benz... ...Plaktaki orijinal versiyonu... ...dinledik... ...en sonundaki kıkırdamasını da duymuştur... ...dinleyicilerimiz diyorum... ...Denis Joplin için... ...yani hakikaten çok enteresan hayatı olan bir müzisyen... ...ama hakikaten hak ettiği bir... ...belgeselle karşımıza gelecek... ...yeni F İstanbul Bağımsız Filmler... ...festivalinde... ...evet festival demişken tabi... ...dün itibarıyla ...başlamış olan bir festival var... Berlinale başladı ee, ve bu sene bir Amerikan ağırlığı da var. Hem jüri başkanında hem e, açılış filminde e, Hail Caesar, Kavanlıların yeni filmi e, açtı, festivali. Bu arada Hail Caesar Amerika'da e, Kavanlıların en kötü açılış yapan filmlerinden biri olmuş. E, pek memnun değiller anladığımız kadarıyla. Performansından. Tarihi film sanmış olabilir Amerikalılar. Evet değil Kostüm falan görünce. Ee, bu arada film aslında tarihi film ama 1950'ler Hollywood'unda geçiyor. Böyle bir stüdyoda işleri toparlamaya çalışan e, bir e, karakterin öyküsü. Ee, bir de tabii Meryl Streep jüri başkanı zaten Facebook'ta Twitter'da çeşitli resimler de görünmeye başladı Meryl Streep'le çekilmiş selfiler olarak sinema yazarlarımızın bir kısmı Berlin'e gitmiş vaziyette Türkiye'den çeşitli filmler var ana, ana yarışmada olmasa da yan bölümlerde. Ee, ...o yüzden bu hafta böyle bir Berlin'den haberler geliyor olacak. Henüz daha filmler çok hızlı başlamadığı için pek bir bilgi veremiyoruz filmler konusunda. Gerçi açılıştaki basın toplantısında yapmış olduğu, vermiş olduğu demeçle... ...Mersi biraz ortalığı karıştırdı diyebiliriz. Çünkü malum birazdan Oscar'lara da geçeceğiz. Oscar'lar da yaklaşmakta 28 Şubat akşamı verilecek. Ancak hani bu sene işte... Yeterince çeşitliliğin olmaması, yeterince... Afro Amerikan e, aday olmaması oyunculuk ya da diğer e, kategorilerde hani bu çok tartışıldı. E, bir takım isimler boykot edeceklerini bildirdiler. Oradan devam eden tartışmayı daha önce de programımızda sizlere aktarmıştık. E, Berlin'deki basın toplantısında da gazeteciler bu soruyu yöneltmişler Mercedes'ce. Hani siz ne düşünüyorsunuz? Hani buradasınız ve buradaki pozisyonunuzdan e, hemen Berlin jürisinden bahsedelim o zaman çünkü Berlin jürisi tamamen beyaz. Hani ben Öyle. Hemen onu söylemiş olalım. Mevsim ise şöyle karşılık vermiş. Ee, ama yani hani sanat işte etnik, dini, şu bu coğrafya ayrım şey yapmaz, tanımaz. Her yerden akar gider sanatsal yaratıcılık dediğimiz şey. Yani günün sonunda hepimiz zaten Afrika'dan gelmedik mi? Hepimiz Afrikalıyız. Berliniler hepimiz Afrikalıyız demiş. İlk binan Afrikaner. Yani... Büyük ihtimalle çok hani kendince iyi niyetli bir yerden yapmış olduğu bu konuşma e, aslında hani çok e, şuursuzca edilmiş bir laf olarak hani hemen akabinde eleştirilmeye başlandı. Slate'de e, çok net bir eleştiri yazısı geldi. Slate'in yazarlarından biri ben de beyaz bir kadın olarak diyorum ki hayır Merilcim biz Afrikalı değiliz. <gülüyor> <gülüyor> ve hani ar arkasından hani argümanların çok net sıralıyor. Ee, yani hani günümüzdeki ayrımcılığın ve de hani e, insanların derilerinin renginden dolayı etnistelerinden dolayı ya da dinlerinden dolayı uğramış oldukları ayrımcılığı bu şekilde zaten hepimiz Afrika'dan gelmedik mi? diyerek görmezden gelmek bugün hakikaten çok e, ters bir duruş olarak e, nitelendirmek mümkün. Bunun en azından konuşuluyor olması ve Mary Street gibi Hollywood'un dokunulmaz ikonlarından birinin çünkü o kadar hani oyuncu olarak biz de çok beğeniyoruz seviyoruz kendisini ama hani bu son demecini e, onayladığımızı söyleyemeyiz. Ona karşılık George Clooney, Hail Caesar'la ben açılış e, da açılış filmiyle yapmış olduğu şeyde e, çok daha net bir biçimde konuşmuş. Yani biz Hollywood olarak hatta sinema endüstrisi olarak dünyada yaşanan sıkıntılar ve sorunlara tepki vermekte tabii ki geç kalıyoruz demiş. Özellikle bu mülteci sorunuyla alakalı dünyamızdaki Göç sorunuyla alakalı bir soru geldiğinde. Çünkü hani bir şey oluyor. sonra hadi bununla ilgili film yapalım deniyor. Konu bize geliyor. Ama işte doğru senaryoyu bul. Yaz, et, çek falan derken birkaç sene geçiyor. Yani olaylar çok aynısız haberlerde görüyorsunuz. O acı o an yaşanıyor. O trajede o an gerçekleşiyor ama. Sinema tepkisel bir sanat olarak kalıyor. O da hani bir endüstri olarak üretim sürecinin uzunluğundan dolayı. Kendisi de... ...hem Sudan meselesinde... ...işte ve hani... E, ...Irak'ta da işte Suriye'de de... ...ne kadar e, aktif roller oynadığını... ...ve bu konular üzerine film yapmak için... ...ne kadar uğraştığını da detaylı olarak anlatmış orada. O yüzden birazcık... E, ...Berlin'deki gazeteci hafif bozduğunda... ...söyleyebiliriz. Yani ben gene elimden geleni... ...yapıyorum ki ertesi gün... ...Angela Merkel'le buluşacakmış. Yani Kulini boş durmuyor Berlin'de. Evet... Oscar demişken zaten tekrar bu Oscar'ların beyazlığına dönelim. Son geçtiğimiz hafta içinde birkaç tane yeni proje açıklandı, yeni oyuncular, roller açıklandı. Ve bunların arasında Idris Elba, Taraji Hansen ve Lupita Nyong'o gibi özellikle Idris Elba'nın ne kadar bu sene iddialı, Bir rolde olup Oscar'larda adının bile geçmemesini e, hatırlarsak e, onların yeni rolleri duyurulunca bir anda e, acaba bu Oscar'lar bembeyaz kampanyasının biraz etkisi oldu mu? Bu şeylerin e, projelerin bu oyuncuların seçilmesinde işte bunun hemen ve bu kadar e, gürültüyle duyurulmasında ki tabii ki bu PR avantajı olarak kullanılacak e, diye bir e, soru işareti de belirdi. ...ve hakikaten yani Serba bir de üstüne gidip e, Screen Actors Guild'de e, Oyuncular Birliği'nde iki ödül birden alınca... Oscarlarda aday gösterilmemesi, gerçi biri televizyon işi için ama... E, Oscarlarda aday Yine bile gösterilmemesi e, hakikaten daha da e, göze batar bir hale geldi. Beasts of No Nation'da bir askeri, Afrikalı bir askeri canlandırıyor ve film gösterime girdiğinden beri hep İdris Elba'nın performansı konuşuluyor. İşte bir şekilde akademinin görmediği performanslardan. Onun ötesinde bir de Eva Duvernay, Selma, Selma filminin yönetmeninin de yeni yöneteceği film de açıklanmış. Üstelik başrolünde de Lupita Nyong'o yer alacakmış. Benim için bu, bu, bu şeyde duyuruda esas ilginç olan taraf... Ee, böyle Selma gibi yine böyle e, Afro-Amerikan bir hikaye anlatmak yerine bir bilim kurgu olacak olması. Intelligent Life adında bir proje. Ee, özellikle hani bilim kurgu, aksiyon vesaire gibi kadınların pek şey yer almadığı türlerde e, kadın yönetmenlere şans tanınıyor olmasını ben çok önemsiyorum. Hani Catherine Bigelow'un oradaki hep ayrıksı tarafını konuşmuşuzdur ama hakikaten istisnadır çünkü Hollywood'da. Evet, e, Lupita Nyong'u da pek görmüyorduk. Yani duyuyorduk, rolleri de vardı. E, ama e, Star Wars'u görmeyen kalmadı galiba. Oradaki o minik, kocaman gözlüklü kadın, e, artık yaratık, e, tam insan da değil zira kendisi, onu seslendiriyordu mesela. Ya da e, Jungle Book'ta e, yeni gelecek versiyonda yine seslendirme e, yapıyor. Ancak tabii görünürlük ayrı bir şey bu sefer yüzü de görülecekmiş fiziksel olarak da karşımızda olacakmış. Oscar'lar demişken bu arada Yönetmenler Birliği'nin ödülü hı hı. açıklandı ve işler iyice karıştı. Çünkü yine Alejandro González Inerito'ya verdiler ödülü. Ya olmaz olmaz dediğimiz şey oluyor oluyor gibi. Olmaya doğru gidiyor. Yani en iyi filmi almasa bile en iyi yönetmende iki sene üst üste çok ciddi bir şansı var gibi görünüyor Inerito'nun. The Revenant diriliş ...filmiyle hakikaten çok yönetmenin varlığını e, belli ettiği bir film... ...biraz fazla ettiği bence bir film zaten. E, Oscarlarda iki sene üst üste olmaz diyorduk. Belki de olacak. Evet, bence de enteresan oldu. Hani bu sene hem Oyuncular Birliği hem Yönetmenler Birliği bizi biraz şaşırttılar. Onu da hani belirtelim. E, nereye gidecek? Hani Oscarlarda göreceğiz bakalım. ...oyuncular birliği... ...aslında hani Spotlight çok da şaşırtmadı beni. Yönetmeni de oyuncu bu arada onun. Ee, ve kadro hakikaten çok güçlü, çok dengeli. Kimse, tek bir kişi ön plana çıkmıyor vesaire. Ee, ama işte sayılar da karıştırıyor. Çünkü oyuncular e, çok yüksek e, bir oranda akademide. Ama bir yandan... Film olarak da Spotlight'ı tercih ederler mi? Ama verebilecekleri performans çok da yok, yardımcılar var falan böyle. Şu anda bütün bu tahminciler vesaire biraz kafaları karışmış durumda. Ee, yani beklenen üç film dışında biri alırsa hakikaten çok ciddi bir sürpriz olacak. Ama Spotlight, diriliş veya e, büyük açıktan herhangi birinin alması çok da kimseyi şaşırtmayacak gibi görünüyor. Evet ama yani hiç uzun süredir bu kadar üç adaylı bir yarış da olmamıştı. Hollywood'da, e, şeyde Oscar'larda onun da altını çizmiş olalım. Böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Teknik Masada Feryal'e ve bu haftaki program destekçimiz Barçın İnanç'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet e, bu haftayı yine bir parça ile bitireceğiz. Nate Heller featuring Amber Gof Kaufman e, Dream song dinleyeceğiz. Diary of a Teenage Girl'den If İstanbul'da galalarda gösterilecek sonrasında büyük ihtimalle de vizyona da girecek bir genç kızın günlükü bu senenin en çok konuşulan filmlerinden biri. Ee, Dream Song'u dinliyoruz şimdi. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. you dream about last night? How did you feel when you woke up today? I had a dream about you last night. Why do they all I'm yeah. not